Silsile-i Şerife. Hak dostları ve mürşide kamiller. İnsanlık aleminde güzel ahlakın nezaket, letafet ve zarafetin zirvesi. İnsanlık aleminde güzel ahlakın nezaket, letafet ve zarafetin zirvesi. Şüphesiz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Bütün faziletler ve güzellikler onun emsalsiz örnek şahsiyetinde mevcuttur. Onun gönül alemi nadide, latif, zarif çiçekler ve mis kokulu güllerle bezenmiş bir gülistan gibidir. Peygamber varisi hak dostları da o gülistan üzerinden süzülüp gelen bir rahmet esintisi mesabesindedirler. Fahri kâinat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sünnet-i seniyyesini büyük bir titizlikle hayatlarına tatbik eden Allah dostlarının gönül alemleri daima nebevi ahlakın nurundan pırıltılar aksettiren mücella bir ayna durumundadır. Zira Allah dostlarının serveri, efendisi, baş tacı ve sultanı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizdir. Fena fil Resul makamına ulaşarak yani Resulullah muhabbetinde fani olarak gerçek huzur ve saadeti tadan hak dostları tıpkı resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz gibi kendi nefislerinden, heva ve heveslerinden konuşmazlar. Onlar bir ney misali, iç âlemlerini haktan uzaklaştıran her şeyden arındırmış olduklarından, onlardan duyulan bütün irşat sadaları, ahlakıyla ahlaklandıkları enbiyanın feyizli nefesinden bir hisse taşır. Zira hadis-i kudside bildirildiği üzere, Cenab-ı Hak, onların işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı, akleden kalbi ve konuşan dili olmuştur. Büyük İslam alimlerinden İbnü'l-Cevzi bir kitabına şu ifadelerle başlar. Ebi'lullah ve salih insanlar şu kainatın yaratılmasından asıl maksat işte onlardır. Ve yine onlar ilmin hakikatinde derinleşen ve onunla amel eden kişilerdir. Hak dostları içinde bulundukları her muhit için rahmet, mağfiret ve bereket vesilesidirler. Toplumun bütün kesimlerine açılan bir şefkat ve muhabbet kucağıdırlar. Ayrıca onlar iman ehli için bir mıknatıs gibi cazibe merkezidirler. Zira Cenab-ı Hak kendi ahlakıyla ahlaklanmış olan bu salih kullarını sevmiş ve nasiplik kullarına sevdirmiştir. Nitekim ayet-i kerimede buyurulur, İman edip de salih ameller işleyenlere gelince, Onlar için çok merhametli olan Allah, Gönüllerde bir sevgi yaratacaktır. Meryem 96. Şu kıssa bu hakikati ne güzel ifade etmektedir. Abbasi halifesi Harun Reşit, ihtişam ve saltanat içinde Rakka'da ikamet ediyordu. Bir gün oraya Abdullah bin Mübarek Hazretleri geldi. Bütün şehir halkı onu karşılamak için şehir dışına çıktı. Halife neredeyse koca şehirde yalnız kalmıştı. Bu manzarayı balkondan seyreden Harun Reşid'in bir cariyesi, ''Bu da nedir, ne oluyor?'' diye sorunca, oradakiler, Horasan'dan büyük bir alim geldi. Adı Abdullah bin Mübarek, ahali onu karşılıyor dediler. Bunun üzerine o cariye, gerçek sultanlık işte budur. Harun'un sultanlığı değil. Çünkü Harun'un sultanlığında polis olmadan işçiler bile bir araya toplanmıyor dedi. Görüldüğü üzere gerçek sultanlık, Cenab-ı Hakk'ın sevdiği kulları için gönüllerde halkettiği muhabbettir. Çünkü fani sultanlıklar mutlaka bir gün bitip gidiyor. Fakat mana sultanlığı, ölümden sonra bile aynı ihtişamıyla gönüllerde devam ediyor. Nitekim Şahı ı Mevlana'ların, Yunusların, Hüdayilerin türbelerine her gün uzaktan yakından akın akın gelen ziyaretçiler de bu muhabbetin apaçık bir göstergesidir. İnsanlar tarih boyunca hep bu zirve şahsiyetlerin etrafında toplanmışlardır. Düşünmek icab eder ki bu şahıslar, insanlara servet dağıtmamışlar. Dünyevi herhangi bir şey vermemişlerdir. Fakat onlar, insanların ruhlarına huzur tevzi etmişler. Onların manevi açlığını gidermişlerdir. Bu sebeple onlar, fani hayatlarından sonra da insanlığın kalbinde yaşamaya devam etmektedirler. Öte yandan Cenab-ı Hak, sevip sevdirdiği veli kullarına hallerine göre muhtelif tecelliler bahşetmiştir. Bu meyanda kimini Şah-ı Nakşibent eyleyip, manevi tasarruf ve marifetullah'ta eşsiz bir himmet deryası kılmış. Kimini Mecnun gibi aşk çöllerinde dolaştırmış, kimini hayret vadilerinde gezdirmiş kimini azameti ilahiyet ilahiyye tecellileri karşısında dilsiz eğleyerek sükûtun münzeviliği içinde gizlemiş, kimini Yunus Emre gibi aşk bülbülü kılmış, kimini de Hazreti Mevlana gibi dilinden hikmetler fışkıran bir mana ummanı eylemiştir. Bu zevatı ı kiram içerisinde öğleleri de vardır ki, onlar, bütün bu vasıfları kendilerinde cem ettiklerinden bir sıfattırlar. Bu sebeple de izahtan varestedirler. Hak dostu, meşhur tabiriyle insan-ı kamildir. Yani Allah Teala'nın insanoğlundan istediği ideal ve model şahsiyettir. Bununla birlikte az evvel de ifade ettiğimiz gibi, her veli zatın hususiyetleri aynı değildir. Kendileri kamil olsalar da içlerinden ancak kamil ve mükemmel olanlar, yani başkalarının da manevi tekamülüne hizmet edebilecek durumda olanlar, irşada memur ve mezun edilerek mürşid-i kamil olurlar. Mürşid-i kamiller, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e Aşkla itaat neticesinde Hakk'a vasıl olmuş yüksek ruhlar ve yüce şahsiyetlerdir. Tarikatte seyr-ü tamamlayıp, irşada ehliyetli olan zatlardır. Hakk'a vasıl olduktan sonra adeta ayak izleri üzere geri dönüp, halkı Hakk'a güzel bir kul olmaya, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme layık bir ümmet olmaya davet etmek ve onların manevi terbiyeleriyle meşgul olmak hususunda vazifelendirilmiş kimselerdir. Cenab-ı Hak onları marifetullah ilmi ve ilahi ahlakla donatıp müstesna rehberler halinde bütün insanlığa ihsan buyurmuştur. Manevi irşat silsilesinin sürekliliğini de temin eden bu ilahi istihdamın bir takım esasları vardır. Nitekim şu hadise bu esasların en mühimlerinden birine ışık tutmaktadır. Alaüddin Attar Hazretleri anlatıyor. Hacı Bahauddin Nakşibend Hazretlerinin vefatına yakın yanında bulunuyordum. Oradakiler... Acaba Hacı Hazretleri müritlerini terbiye için yerine kimi bırakacak diye gönüllerinden geçirmektelermiş. Hacı Hazretleri firaset buyurup, ''Bu vakitte bana teşviş vermeyiniz. Zihnimi karıştırıp gönlümü bulandırmayınız. Bu iş benim elimde değildir. Allah Teala kimi tayin ederse o sizin terbiyenizle meşgul olur.'' buyurdular. Malum olduğu üzere manevi irşat silsilesinin devamı, kamil bir mürşide manen varis olacak bir başka mürşidin tayiniyle gerçekleşir. Bu tayin ise önceki mürşidin bile selahiyetinde değildir. Bu husus ancak âlem manada Allah ve Resulünden gelen işaret ve izinle olur yani tasavvufi manada irşada selahiyetli olmak için, yalnız bu vazifeye liyakat kafi gelmez, ayrıca manevi tayin gerekir. Nitekim, tarihte nice tarikat, manevi tayinle teyit edilmiş bir mürşit gelmediği için devam etmemiştir. Bazı tarikatlerde ise yine aynı hikmete binaen, birden fazla liyakatli zata icazet verilmiştir. Tarikat silsilelerindeki farklı kolların teşekkülü bundan dolayıdır. Öte yandan manevi tayin ancak layık olana gelen bir ihsan-ı ilahidir. İnsanlar nazarında ehil görülmeyen birine bile lütfedilse, bu durum o zatın aslında bu hizmete ehil olduğunu veya ehil kılınacağını gösterir. Bu tayin bazan göz önündeki birine olur. Bazen nazarlardan gizli kalmış birine, bazen de babadan oğula olur. Nitekim tarihte nübüvvetle vazifelendirilmiş, baba-oğul pek çok peygamber gelmiştir. Mürşid-i Kamiller silsilesi için de durum aynıdır. Mesela İmam-ı Rabbani Ahmet Faruk'i hazretlerinden oğlu Muhammed Masum'a, ondan da oğlu Şeyh Seyfetliğine manevi irşat vazifesi intikal etmiştir. Yani maddi veraset manevi verasete mani değildir. Mühim olan liyakat ve manevi tayindir. Meşhedi kamiller kendileri gibi kamil mürşitlerin terbiyesi altında yetişmiş, hakka vasıl olmuş, şer'i hükümlere vakıf ve muktezasıyla amil kimselerdir. Hakka vuslat yolunda seyru sülükün muhataralı menzillerini, yollardaki engebeleri, çukurları, keskin virajları, dipsiz uçurumları, tehlikeli geçitleri Nefs ve şeytanın hilelerini bilir. Talebelerini gerekli ikaz ve nasihatlerle bunlardan korumaya gayret ederler. Daima sabır, tahammül, rıza ve şükür telkin eder. Böylece talebelerinin selametle hedefe ulaşmalarına yardımcı olurlar. Gerek huzurlarında, gerekse de gıyaplarındaki müritlerini her türlü dalaletten muhafazaya çalışırlar. Onların hal, hareket ve sözleri, şeriatin emir ve nehilerine, tarikatin adab ve erkanına büyük bir titizlikle riayet içindedir. Ten rahatlığından, zevku safadan, ruhsatlara meyletmekten ve bid'atlerden en çok kendileri uzak durur mihnet ve meşakkatlere sabırla tahammül eder, azimetle amel etmeye gayret gösterir, din kardeşlerinin hizmetine koşar, züht ve takvaya yönelip kifayet miktarı bir dünyalıkla yetinerek sade ve külfetsiz bir hayat yaşarlar. Böylece çevrelerine telkin ettikleri ölçülerin fiili bir numunesi olurlar. Bu yönüyle mürşid Kamil, müritlerinin kendisine uyduğu bir imam mevkiindedir. Bu sebeple de kendi hayatında kitap ve sünnete muhalif, hiçbir hal ve davranışa yer yoktur. Bu esaslara riayet etmeyip de, şeyhlik iddia eden müteşeyyihlere uymaksa, son derece tehlikelidir. Böyle kimseler, kendilerine uyanları Hakk'a yaklaştırmak yerine bilakis daha da uzaklaştırırlar. Ebedi saadet yerine sefalet ve felaketlere sebep olurlar.